Bu videonun konusu keskin nişancı hatası. Hocam nereden buluyorsun böyle galip konuları. Keskin nişancı hatası ilk önce nedir onu anlatayım sonra Abdülhamit'e geçelim. Keskin nişancı hatası başlık yani bu konunun başlığı şu. Bazı insanlar hedefi seçip oraya ateş etmez. Çünkü başarılı gözükmeyecektir. Herhangi bir yere ateş eder ya da okunu atar. Onun saplandığı yerin etrafına o hedef tahtasının şeyleri var ya daireleri. Onları çizer ve hep 12'den vurur. Hayatta böyle çok fazla insan görürsünüz. Bu insanların tek yaptığı şey başarısızlıklarını muhteşem başarılar olarak satmaktır. Şeyir efsaneleri satarlar. Hiç kimsenin önem vermeyeceği şeyi önemli hale getirirler. Gelin bu insanlarla tanışalım. Hoş geldiniz. İkinci Abdülhamit suikastten çok korkuyor, kuşkucu ve şüpheci bir insan. Kendisine suikast düzenlemeye çalışan kişileri de bazen affettiği bile oluyor. Ama hayatta kalmayı çok istiyor ve kendisine suikast düzenleyebileceği yönünde çok kaygısı var. O kadar ki Beyazıt Meydanını basamaklandırıyor. Toplum bir araya gelip de çok isyan etmesin diye. Çok efsane olan, abartı olan şeyler var. Futbol oynamasını yasaklıyor. Güya işte futbol topunun içerisine bomba koyar atarlarmış gibi. Tabi bu kadar artık fantazi. Yine rivayet o ki elektriğin İstanbul'a yerleşmesini, telefon gibi teknolojilerin İstanbul'a yerleşmesini ve Anadolu'ya yayılmasını çok istemiyor. Hatta Yıldız Sarayı'na sadece telefon bağlatıyor. Diyeceksiniz ki kimle konuşuyordu orası ayrı hikaye. Ama İkinci Abdülhamit'in biraz fazla tedbirci olduğu ki bugün mesela interneti yasaklamak ne kadar mantıklıysa işte o dönemde telefonun yayılmasını yasaklamak, insanların gizli gizli konuşmasını denetlemeye çalışmak o kadar mantıklıydı. Ama en büyük hatası, en büyük engel dediği şey elektrikti. Elektriğin insanlara ulaşmasını çok istemiyordu. Bu yüzden de o dönem elektrikli olması için yapılan tramvayları atlar çekiyordu. Ve atlar da doğal olarak bütün gün tramvay çektiği için yoruluyordu. O dönem bu atların ahırı kurtuluştaymış. Yine bir internetten okuduğumuz bir kaynağa göre. Ve bunu da bir Rum işletiyor. Adı Dingo. Dingo hem meyhane işletiyor hem de ahır işletiyor. <gülüyor> genelde tabii ki meyhanede oluyor içkiyi çok sevdiği için. Ve o tramvay atları da normalde bu ahıra getirildiği zaman Dingo oradaysa eğer yorgun olanlarla canlı olanlar değiştiriliyor dinlenmiş olanlar. Bir süre sonra Dingo o kadar umursamıyor ki işi. Yorgun olan atları alıp tekrardan tramvaya geri bağlayanlar oluyor. İşte nöbeti karıştırıp. Dolayısıyla dingonun ağrına burayı çevirdiğin hikayesi oradan geliyor. Peki bizim konumuzla ne alakası var? Bazen doğruyla yanlışı karıştırabiliriz. Gereksiz şeylere yük yükleyebiliriz. Aynen dingonun ağrındaki gibi. Doğru şeyleri ise es geçebiliriz. Çıkarımlar yapılır. Çok yanlış şeylerden çıkarımlar. Şehir efsaneleri, komple töreleri üretilir. Bir çıkarım nasıl yapılır? Normalde Çeşitli öncüller vardır ve siz o çıkarıma ulaşmak için bazı önden kabul edilecek bilgileri kabul edersiniz. Sonrasında bir doğru üretirsiniz. Küçük doğrulardan bir iddia ya da doğru üretilir. Ama bazı tam gelişmemiş toplumlarda yanlış bilgilerden doğru ya da doğru bilgilerden yanlış üretebilir. Örnek, öncülle örneği, öncül biliyorsunuz ön iddia. 1. İlber Ortaylı zeki bir insandır. Doğru bir öncüldür. Bana göre. İki, İlber Ortaylı tarih bilen bir insandır. Doğru bir öncüdür. Ön bilgidir yani. Çıkarım yapalım. Tarih bilen herkes İlber Ortaylı kadar zekidir. İnanılmaz yanlış bir bilgi. Ya da işte Atatürk şu takımlıydı, bilmem ne bununluydu diye. orada örnek vereyim. İlber Ortaylı Fenerbahçelidir diyelim ki. Bilmiyorum sallıyorum şu an. Bütün Fenerbahçeliler zekidir o zaman. Hepsi de tarih bilir. Ultra yanlış, çok yanlış bir çıkarım. Bizde, maalesef bu çıkarımlar öteye götürülüyor. İşte son dönemdeki olaylar, çeşitli bilgiler, depremler falan filan bu konularda He, A bilgisi var, bir de B bilgisi var. Bunları birleştirirsem, kesinlikle C'dir o zaman. Söyde Science, yani çakma bilim. Bilim adamları, Bazı konularda çeşitli alt dallar oluşturur. Yani insanı incelemek için, tarihi incelemek için çeşitli bilim dalları üretir. Antropoloji bunun için vardır mesela. Efsaneleri, efsane tarihi, çok eski toplumların tarihini incelemek için mitoloji üretir. Somut deliller yoktur ama toplum kültürlerinden çıkarır. Bazıları ise daha öteye gider. İşte hayalet bilimi veya çeşitli soyu tükenmiş güya soyu tükenmiş hayvanlar ayrı bir şeydir. Mesela dodo kuşu gibi. Ama soyu güya tükenmiş efsane canavarlar dünyada halen bir tane var İşte koca ayak, yeti, çupa kabra, bilmem ne gibi. Bir de antik e, <gülüyor> antik astronot teorisi var. Bununla ilgili History Channel'da inanılmaz bir seri izledim. Sezon sezon izledim. Çünkü hani bu çakma bilim ya da işte çıkarımlar nasıl üretiliyor? Şimdi o belgeseldeki sistem şu. İspanya'da 1102 yılında yapılan bir şey var. Katedral var. Bunun dış duvarına da şu an ekranda gördüğünüz astronot konmuş. Hı diyor. Uf, buradan şöyle bir çıkarım yapalım. O dönem astronotlar böyle biliniyorduysa hı diyor. O zaman kesin uzaylılar verdi bu bilgiyi. Belgeselin tamamında, 40 dakikanın tamamında şöyle bir sistem var. İlk 5 dakika dünyada olan bazı ilginç şeyler. Size bazı örneklerini göstereyim. İşte bu gördüğünüz ilginç yerler, ilginç bilgiler sunuluyor. Sonra bir varsayım uyduruluyor. Eğer ki o dönem insanoğlu bunu yapamıyorduysa kesinlikle uzaylıların yardımını aldılar. Peki uzaylıların yardımını aldılarsa ya bu bunu ne zaman bağladım? Ben uzaylıların yardımını aldılar diye bilgiyi kabul etmiyorum ki. Buradan yürüyor işte uzaylılar o zaman şöyle geldi, şuraya indiler. Buradaki işte çemberler. İşin i̇şte ilginci bu katedralin dışındaki astronot var ya, yürü halkı tarafından yapıldığı sonradan kabul ediliyor turist çekmek için. Birçok Aslında uzaylılar tarafından yapıldığı denilen şeyin sahte ekin çemberlerinin mesela sahte olduğu kabul edildi zamanla insanların yaptığını. Bunların babası Loch Ness gölü canavarıdır. Loch Ness gölü canavarı tam bir keskin nişancı hatasıdır. Yani ilk önce <gülüyor> uydur, hedef tahtasının etrafına çiz. Daha önce üç kere anlattığım için çok uzun anlatmayacağım. Loch Ness gölü canavarını güya fotoğraflayan ilk kişi Sonradan çıkıp itiraf ediyor. Ya ben uydurdum diyor yok öyle bir şey. İşte bunu da sahte şey olarak kullanmıştım. Lokne, Loknesköy canavarı. Kimse umursamıyor. National Geographic, Discovery Channel falan Bölgeye teknelerle gidip araştırmalar yapıyorlar. Derin e, göl altında sonarlar falan kullanıyorlar. Kameralar kullanıyorlar. Adam yok öyle bir şey diyor. Yine de var olduğuna inanıyorlar. Çünkü insanlar inanmak istediğine inanır. Son dönemde bu meşhur virüsle alakalı Bir tane kitap çıktı. Daha önce bunları gösterdim ama insanlar yetinmiyor. Tam göstermek lazım. Kitabın Hacettepe'deki Türkçe orijinali, şu an ekranda gördüğünüz şeyler yazıyor işte. Ne diyor? Ameliyat maskeleri olacak plastik eldivenler. Çok ilginç. Kitabın orijinalindeyse şu an gördüğünüz gibi böyle bir şey yazmıyor. Ameliyat el, maskesi, eldiven falan. Yani demek ki bir kahin varsa bu muhtemelen çeviri yapan kişi. İlginç bir şekilde kitapta geri kalan 13 tane 2020 yılındaki sahte kehaneti hiçbiri tutmadı. Bir tane tutanı bulup onun etrafına hemen hedef tahtası çiziyoruz. Bir başkası, bu çok tartışmalı bir şey. Çünkü Nostradamus'un kehanetleri tutuyor, tutmuyor diye böyle çok tartışılıyor. Çünkü dörtlükler halinde ve gizemli bir şifre halinde yazmış. Birincisi değerli Nostradamus, niye insan gibi derdini anlatmadın bize? İkincisi, insanlar eğer ki benzetmek isterse o dörtlükleri, Centurius isimli dörtlükler bunlar İstediği şeyi çekebiliyor. Ben size şimdi 2020 yılının Nostradamus kehanetlerini göstereyim. Gelin beraber inceleyelim. Şimdi, çok kal kaliteli Türk basınından klasik Nostradamus kehanetleri. Kaktıralım gitsin. E, güya yabancı ajanslardan arıyorlar falan filan ama bakın Nostradamus kehanetleri. 2020 için olanlar alıp hemen çevirip dayamışlar yıl başında. Bir, e, İspanyol basınına göreymiş bu arada. Bir, büyük depremler olacak. ya Hem de Amerika'da. şimdi Koskoca kıtada 2020 boyunca depremler olacak ki Nostradamus'un deprem olmayacağı bir yıl yok. Yani. Nostradamus'un daha şeyi yok. Ulan bu yılda güzel geçecek be kardeşim dediği bir yıl yok. İki, sismik hareketler ki aynı şey Amerika şili. Üç, küresel çapta ekonomik kriz. Yani dünyada Ekonomik krizin olmadığı bütün ülkelerin büyüdüğü nadir yıllar var. 2008'den beri zaten kriz var. Tahta yeni bir kral. Bak. E, 2020 yılında kraliyetle ilgili ülkede adını vermezse kağıtları göre önemli bir kraliç kraliçeyi bırakacak. Kral gelemez zaten. Onu geçiyorum. Bakalım 2020'de önümüzde şurada ne kadar kaldı? 8 ay. <gülüyor> 500 yaşındaki kraliçemiz bırakacak mı? E, bir başka şey. Trump için zorlu bir yıl geçirecek. Bunu... Gidip de orijinalde baktığınız zaman öyle bir şiirden, dörtlükten kıvıra kıvıra çıkartman lazım ki Burada bir de çeviren de hani Türkçe'ye çeviren de zorlamış Suikast ve ölüm olacak diyor kitapta Dünya liderlerinden biri ölecek diyor Bakın ölmek ama şimdi bunu kehanete uydurmak lazım ya işte Aziz süreci de onun aslında siyasi olarak ölümüdür Yani eğer aziz edilirse işte uydurmak istersen böyle güzel keskin nişancı uydurursun bunu. Nostradamus iki büyük güç arasında çatışma olacak diyor. Şimdi bunu nasıl kıvırırsın? 2019'da başlayan şey var ya, ekonomik Çin-ABD bu tutmadı mı? Rusya-ABD tutmadı mı? Çin-İran, ABD-İran bir şekilde tutturursun. Yani Nostradamus Allah rahmet eylesin gayet güzel böyle kıvırı kıvır salla tarzında şeyler yapmış. Çinle hakkında gergin ilişki olduğunu düşünüyor. Dörtlüye baktım böyle bir şey yok. Hani çekmek istersen çıkıyorsun. Ve tabii ki 2020 için uzay yolculukları mümkün olacak. E 1960'lardan beri mümkün. Uzay yolculuğundan kastımız ne? 2020'de dünyaya Rusya'ya devi bir asteroit düşecek. Her yıl Rusya'nın üzerine belki bütün dünyaya milyonlarca düşüyor. Devden kastım ne ki bugüne kadar da düşmedi. Böyle bir gözlemde yok. Bir başka şey Putin'in suikast girişimi yapılabilir hani belki Hemen tabii ki bu da muhtemelen tutmayacaklardan birisi. Türkiye'de deprem olacak. Türkiye'de her yıl zaten deprem oluyor. Bunun tutmaması imkansızdı. E gördüğünüz gibi ben de kehanet yazabilirim. Birileri bir tarih geldiğinde bir şeyi çekebilir. Yani e, sıkıntı insanların neye inanmak istediği. Toraja kabilesi diye bir kabile var. Endonezya'nın güneyinde. Vefat edenleri gömmüyorlar. Vefat edenleri yakmıyorlar bile ilk başta. Yani bu tam da ölmedi aslında galiba hasta deyip yedirip, içirip, giydirip, koluna girip gezdiriyorlar. Çünkü toplumda ilk buna inanan kişi böyle inanmış. Biz de bazen başarısız olduğumuzda keskin nişancı hatasını yapıyoruz. He tam da başarısız değilim ya hata bende değil. Sonuç yanlış. İşte girdiğin iş battı. Ya da çalıştığın derste yanlış çalıştın başarısız oldun. Ya da değer verdiğin insan seni bıraktı gitti. Sen inat ediyorsun. Hayır, tam da başarısız değilim, böyle değil. Bakın, gerçekten motivasyonla yani bir işin peşini bırakmayıp başarılı olmaya çalışmakla bir hatada, bütün suçu kendinde değil de hatada aramak aynı şey değildir. Keskin nişancı hatası burada obsesyon ya, yani takıntıya çok gidiyor. Diyorsun ki ben yanlış değilim. Kesin başka şeyler yanlış. Sen de bazen ölmüş kişinin kişiyi biliyorsun, Koluna girip gezdiriyorsun hatalarını, yanlışlarını. Kaybettiğin zamanı halen kaybetmeye devam ediyorsun. Size bunu son bir örnekle vereyim. Motivasyon videoları, kişisel gelişim videoları internette dolu. Youtube'da çokça görebiliyorsun. O, genelde şey yapıyorlar. Bu neyse isim vermeyelim. Çık dışarı hadi yürü. Önemli değil ilk önce yürümeye başla. Hedefi boşver falan filan. Veriyor gazı. Ya değerli paşam çıkayım da nereye gideceğim? Yani düşün İzmir'e gideceksen ha iyi kötü sorun yok ama hedefin İzmir e kadar yakın olmamalı. Hedefin dünyayı görmek olmalı. Başarı açısından ölçük olarak söylüyorum. Toros'u göreceksen 1. Nereye gideceksin? Yeri biliyor musun? 2. Yolda karşılaşacağın zorluklara karşı hazır mısın? Araştırdın mı? 3. Hangi vasıtalarla gideceksin? 4. Vardığın nereden bileceksin? Dolayısıyla eğer ki siz keskin nişancı hatası yapmak istemiyorsanız Yani vardığınız herhangi bir yeri başarı saymak istemiyorsanız o zaman ilk önce dersinizi güzel çalışacaksınız. Ne istiyorsunuz? Ne aldığınıza tatmin olacaksınız? Daha ötesinde ne var? Ama bizde genelde konfor alanı muhteşemdir. Vardığın yeri başarı sanırsın. İşte bizim toplumdaki en büyük sorun budur. Nasıl olsa hedeflediğin yere varmasan bile vardığın yeri hedefin sayabilirsin. İşte bu da keskin nişancı hatasıdır. Ben Enik Tatar bir sonraki videoda görüşmek üzere.